Bismillahirrahmanirrahim. Bu inşallah konumuz tevbede ve cennet yolunda acil etmemiz gerektiği konusunda. Biliyorsunuz acil etmek bazı yerde iyi değil ama işte tevbe etmede bir de cennete koşmada acil etmemiz gerekiyor. Fırsat elden kaçmadan önce. Allah Teala bize buyuruyor, âlimin suresinde sebilla vesari'u belabiriyor. Vesari'u sürat ediniz, acil ediniz. Hatta burada sari'a, ifa babından geliyor, yani birbirinize yarışın, yarışın, acil ediniz, koşunuz. İla مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin affı mağfiretine koşun, acil edin. Allah Teala bizlere buyuruyor, hatta emrediyor. Allah Teala'nın af etmesine koşmak, yalırmak Mevlamıza, yani tövbe de acil etmemiz gerekiyor tabi nasıl olacak inşallah ileride bunu açıklayacağım inşallah tekrar döneceğim inşallah konuya İkincisi ve cennetin cenneti de koşun velabi yürüyor yani kişiyi cennete götürücü ameller yapmalarda koşuşun Acilediniz Allah Teala buyuruyor bir insan acile etmezse tövbe konusunda Cennete koşmada azet mesne ne olur? Büyüpeki maddeleri Helekel helekiel Üç sefer helak oldu müsevifler. Sordu sahabeler, kim onlar yarısı Allah? Bu şöyle bir alisman maddeti, yakul sevfe estauf yürü. İşte ile de tevbe ederim diyenler. Helak oldu, helak oldu, helak oldu. Bir insan bulunduğu anda, bulunduğu günde halde kişi niye tövbe edemiyor? dolayı. Kalbi kararmış, imanın tadından ondan soyutlanmış, ibadetin tadını zevkine alamıyor. Yani kişi Allah korusun, gafet batakına dalmış kişi. Kişi şu anda tevbi uyanamadığına göre yarın ne olacak? E, Günaha daha işlemeye devam ettiğine göre günahın daha çok çoğalacak. Allah korusun tevbi daha da zorlaşacak. Ve Mevla buyuruyor Cennete koşun. Allah Teala cennetin için yarattı. insanlar için yarattı cemaatimiz. Aslında eğer cennette insan olmasa cehennetinde devre kalır ki. Dünyada bir ev eğer evde oturan olmasa, ev kapısı kirde vurulsa, ev karanlık kalsa, ev gece korkunç oluyor muhtemelen. Yani evi ev yapan nedir? İnsandır. Eğer bir yerde insan aile oturuyorsa, evde ışık vardır, evde bir hayat nuru vardır. Bence. Bunun gibi demek ki eğer cennette insan olmasa Tabi cennet ne? olur cennetinde. Onu Mevla'mız bizim yaratmış. Ve Mevla bizlere emrediyor, buyuruyor, tavsiye ediyor. Cennete de koşunuz. Tabi nasıl koşacağız? Gereken amelleri yapmak koşuluyla. Peki bütün insanlık, bütün insanlar hep cennete doğru koşsalar, yani insanlar Hepsi gerçek, kamil, mümin olsa, insanlar haramdan sakınsalar, herkes melek gibi, nur gibi olsa, herkes almış secdeyse, cennet bütün insanları acaba içine alabilir mi acaba? Acaba cennet sonra dar gelir mi insanlar acaba? Mesela üniversite sınavları yapılıyor, herkese almıyorlar. Niye almıyorlar? E, herkese üniversiteye, ki alamıyorlar, sığmıyor, fazla geliyor gençliğe. Ama cennete gelince Mevlaşira diyoruyor, "Arzu'l-semavati vel ardu." Cennetin arzı genişliği, es-semavati vel ardu. 7 kat gökler ve yer gibi bakınız. 7 kat gökler. O kadar cennet geniş göklerin genişliği hayalimizin ötesinde kalıyor muhterendir. Yani dünyamızı saran bir samanyolu galaksinin büyüklüğü, milyarlarca yıldızlar, o kadar muazzam bir galaksi, tek galaksi bu, samanyolu. Ondan sonra binlerce, an binler galaksiler var. O kadar geniş, geniş, büyük, büyük bu gökler. Cennet, onların hepsinden daha geniş. Peki cennet Nerede? Geniş ol. neresi sıkıyor cennet? İşte Mevla buyuruyor. Sidre-i münteha var. İndiha cennetün mevah. Sidre-i münteha var. Yedi kadar göklerden sonra Sidre-i münteheden bir makam var. Bütün bu gökte garaşiler onun içinde kabız gibi kalırlar. O kadar büyük. Bir i̇şte hemen ondan sonra sekiz cennet var. Onlar başlıyor. O kadar büyük, o kadar büyük cennet var. Üiddet lil müttakîn. Allah tabi üzere buyuruyor. Üiddet o cennetler hazırlandı. Hazır cennetler. Nasıl hazırlandı? Köşkü, sarayı, ağaçları, meyveleri her şeyle o cennet hazır bekliyor. Hatta hurileriyle, günmanlarıyla beraber, böyle. her şey ve cennet hazır bekliyor. Peki cennet niçin hazırlandı? Kimler için? Lil müttakin ancak insanlardan, müminlerden, tekva olanlar için hazırlandı cennette. Demek ki insanların hepsi için değil adil cemaat demesi. E dünyaya gelen bir kişi gerçekten çok yani gülünç yani bir insanın kalkıp da aşağı Allah'ı inkar etmesi peki seni kim yarattı seni kim düzenledi bir damla su halindeyken bir kuyu pıhtık kan halindeyken seni yaratan kim hücrelerini bölen çoğaltan kim organları yaratan kim Sistemi yaratan kim en büyük sanat İnsanın kendisi muhteremler. Bizler bazen bakarız da bazı hayvan türlerine, onu inceleyince, insan baya baya kendine geçiyor. Karınca bunu nasıl yapıyor, nasıl yapıyor diye. Halbuki, bizim bir organımız yaptığı işi kimse yapamıyor ama. Ve <gülüyor> yaptığı işi yapamıyor. Hatta bir al yuvarların, ki yere e, geliyor al yuvarlar, ne yapıyor orada? karbondioksit gazını orada bırakıyor, okşan alıp bakınız. Halbuki soğuduğumuz havada en çok azot var. oksijen de var, diğer gazlar da var. Karmaşık bir gaz akciğine gidiyor. Al yuvarlar, hücreler bunlar. Hem de al hücreleri çekirde olmayan hücre onlar. Tek ayrım var onların bedeninde. Ne yapıyorlar? Sanki her biri bir labor laboratuvar ve kimyager gibi Hemen tahliye yapıyorlar, orijin alıyorlar, diğer gazı almıyorlar. Bu için, yani bir insanın haşe inanmıyorum demesi, önceki kişi mutlaka deli olması şart. Bu inanmıyorsun Senin bedenini yaratan kim? Denge düzeni kuran kim? Şu anda bedenini de çalıştıran yöneten de kim o ya? İnsan bedene karışamıyor ki. Yani insan en kişi zavallı, gafil kişi sır gevezelik ediyor. Ha buyurun yani aptallık ediyor mu? Tıramda? Düşünsene halbuki şu bedene yaratan o bedene yönlendiriyor yine. Yani, rızkı yaratan Mevlamız. Mevlamız buyuruyor işte <Sessizlik> cennet ancak müttekiler için hazırlandı. Kim müttekiyi? Tekva sahibi. Ne demek tekva? Haramdan sakınan, Allah'tan korkan, günahtan korunan kişilere eli tekva denir. Her şeyi inceler. İbadetini inceler, bilinçli yapmaya çalış ibadetine. Böyle baştan salma değil, haramdan sakınır, buna tekva denir. Demek ki cennet tekvalar için hazırlandı, Onların hakkı. Peki bir mümin kişi tekva olamasa, yani günahdan pek sakınamadığı, tehdit namazı falan da kaldı kişinin bu tekva olmadığına göre cennete giremeyecek mi? O da girecek mutlaka. Ama ne farkla? İki türlü giriş var cennete. Biri duhulü evvelin diyor. ilk girenler cennete mahşerden hesabını çabucak verenler. Orada güneş altından fazla bekleyip korkmayan, terlemeyenler. Sıratı bir anda geçenler. Hatta sıratı, cehennemi görmeyecek hızlı cehennete geçenler. Kimler bunlar? Tabi peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalar, salihler. Allah'ın tefekü derece derece. Bunlar hiç azam çekmeden korkmadan sitiseye girmeden cehennemde yanmadan deli girecekler. İkincisi dünyada inancı var. İnkar etmiyor ama nefsini aşamıyor işte. Var ya nefis o tende nefsin duygular var ya onları aşamıyor kişi işte. Tembellik ediyor, şunu bunu ediyor, işte çevrenin etkisiyle şun etkisiyle, bu etkisiyle bazı namazını bırakabiliyor, günahları işleyebiliyor. Ne olacak bunlar? Allah korusun muhteremler. Önce mahşer yerinde elli bin yıl buram buran ter dövüşüyor. Korku teri, izdiham, bedenle sıkıştırı çıplak, aç, susuz, ciğeri yanmış, ağzı kurumuş, dili sarkmış, korku içerisinde, bakacak tabi hesabı yeterli değil. Günaha da çok var. Günaha fazla gelmiş. Allah korusun atılacak cehenneme günaha kadar yanacak ancak ondan sonra çıkıp yeni girebilecek. İşte bir insan Allah'ın izniyle dünyada uyanabilse uyanabilirse insan o aklıyla ilerisini bir görebilse sonuç ne? Sonuç ne? Tam dünyada yedin içtin, bağırdın, çağırdın, şuraya bunu yaptın. Ne kaldı elinde? Zaten her haramın bedene bir de zararı da var. Sağlığına zararı da var bedene. Zararı var. İşte orada kişi ne yapacak? Tabii çok işe olacak. İşte yalnız dünyadan oraya bakmamalı da bir de oradan dünya bakalım. Yani akıl duygusu Allah bize bunun için vermiş. İlerisini görmek, orada dünyaya bakmak. Dikilik mahşeye yerine sıra bize geldi. Bütün insanlar bakıyor Tanrı bize bakıyor Sıra bize geldi. Rabim soruyor, yüzeme verebileyim mi öyle? Kulum, filan filan ölü namazı neye kılmadın? Kullan abi şimdi orada titriyor, korkuyor, pişman, nadim, çıldıracak. Ama işten geçmiyor Kulum neye şu günah işledin? Allah soruyor Allah soracak. Kul pişman, İşin içini yiyor, avuçtan yiyor sürüyor O kadar pişman, işten geçmiyor kudretimdir. İşte ne yapalım azı cemaatimiz? Akıl duygusu ile mahşerde olduğumuzu kabul edelim, oradan dünyaya dönün bakalım mahşerdeki elli bin yıkılan ile dünya hayatı nedir? kas saniye gibi şeydir. Kardeşi. Güzel meramız bizlere müttakilerin birkaçların sıfatını işte burada bildiriyor. Kimler müttakil tekvah sahipleri? Ellezine o müttakiler ki Takvasa göre ki Yun fi mallarını Allah yolunda infak ederler. Allah yolundan malını verirler. Vermeyen ne yapıyor? Ee ya işte görüyoruz mu Hepimiz görüyoruz değil mi ya? Vermeye ne yapıyor? Avuçlarını yummuş, cimli yapmış, sıkmış, çalışmış çalışmış. Yazlık kalmış, kışık almış, on almış, bu almış, mal Sonuç ne oldu? Yalda bir trafik adansı oldu, en lüks otosu da gitti, can da gitti, hepsi gitti. Kalan ne oldu? hiç haber yok böyle. Hatta kavga birlikti oluyor, mal çok sebeler. İş mahkeminde karar ediyor, karşımda düşman oluyorlar. İşte mütekin abi ya, mütekin sonucu görüyor, ne kadar yıl sayılsa. Bıraksa dünyada anıfadesi yok. Ne yapıyor? Buradan öteye mal da gönderiyor. Gidiyor mal oraya, gidiyor işte. Sevabı gidiyor. Rahmet. Oraya gönderiyor. Hatta kişi ne kadar bile gönderse mahşerde, hesap başında şunu diyecek. Yakulu diyecek ki, kaddemdilli hayati. Aha, bu hayatım için buraya daha evvel takdim etsem gönderseydim daha fazla. Neden? Oradan dönüp bir dünyaya bakıyor... Evet, ...koca bir avukma dersi kurumuş... ...ama kıyamette tozum oldu... ...gitti muhtemelen ya... ...tozum gitti ebence... ...ama oraya gönderilen... ...orada kalıyor... Hazreti Ayşe Validemize bir gün biri... ...bir koyun kesmiş... ...sahabenin biri... ...güle içine dışında yüzmüş... ...getiriyor Ayşe Validemize teslim ediyor... ...Peygamberimiz Aleyhisselam ...akşam eve geliyor... Diyek Aşevallerimiz yarısıdır Allah. Bugün bir kişi bize bir güzel bir koyun getirdi, getirdi ama yanın bir tek ön budu kaldı, ayak kaldı. Öbeleri hemen tahsime etin tadı fakirlere. Peygamber diyor desin Ayşe bir ön budu gitti kalanı kal desen seni Peygamberimiz. Kalanı giden aslında kalıcı onlar, ona kalıcı onlar. İşte mevleva yürüyor. Demek ki müttakiler onların malını da elden geldiği ölçüde öbür aleme oraya, mizana gönlemeye çalışırlar. Ne gibi hallerinde? Fis serrayi ve zorrayi. İki hal vardı insanda. Serra insanın sürurlu hali, sevinçli hali, bolluklu hali. Bol mal. var. Bak, kendi o anda hali güzel, sevinçli halde verebiliyor. Ve dar zamanında sıkılmış, bunalmış, öyle bir muazzam bir dar bir durumda maddi bakımdan da olur ruhsa bakımdan da dar durumda, sinirsel bir bozukluğu üzerinde varken de o gibi halde de hiç halini değiştirmez Allah yoluna malını gönderir. Tabi bu gönderirken de yalnız malı çıksın diye değil muhtememdir. Bak bu da var bence. özen göstermek gerekiyor öyle yere vermedi ki verdiği malı da büyüsün oraya gitsin oraya oraya gitsin mesela kişi bir ağaç dikecek önce soruyor e, bu yörede bu ağaç olur mu? bu meyve ağacı olur mu? bir ekin yapacak bakıyor tarlara bakıyor kişi burada bu olur mu olmaz mı? E kalk sende çöle ağaç dik. Sahraya çöle ağaç dik. Kalsın efendim sende orasını sür de oraya bu deyerek çöle tohum bile gider muhteremden. Demek ki Allah yoluna verirken de yine müttekillerin bilinçli olması gerekiyor. Daha hayli olsun daha verimli olsun oraya vermesi gerekiyor. Vel kâvmînnel gâylâh Mevla Bunlar gayz öfke. Şirinlendiği zaman, bir şey kızı zaman, bunu tutarlar Mevla buyuruyor. Yani içinden bir kızıma gelmiş içinden, öfke içinden gelmiş ama ne ağzından, dilinden bir söz çıkar, ne eli hareketleri yapar, bunu içinde yutar, içinden bunu sindirir, hazmeder bunu, dışarı vermez. bak Demek ki bir kimsene kadar de, kamil de olsa, hatta bir kimse evliya bile olsa, o da demek ki kızabiliyor. Canı sıkılabiliyor, öfkelenebiliyor. Ama öfkesinin tutsağı olmuyor ama hakkında. Bak bu muhteremler. Öfkesinin tutsağı olmuyor. Onun esri olmuyor. Ne yapıyor? Onu içini sindiriyor. Ne ağzından, ne dilinden, ne gözünle, ne el hareketleriyle içi bunu sindirebiliyor. Bir kimse bu durumda olsa bunun sevabı nedir? Hadeşleri okuyorum inşallah. Böyle Allah Resulü Aleyhisselam derim: men kevvame gaylan bir kimse gayzını tutsa öfkesini tutsa ağzın içinde kalsa ki dışa vurmasa dışa vurmasa bu ki için sindirse ve hüve yaktırı ama bu da iki ayrılık yok iki ayrılık yok şimdi bu ikincisinin bu hadiste geliyor alâ <gülüyor> infâzihi bu öfkelendi içinden bir kızma duygusu, gaza duygusu içinden bir hareketlendi, genişten kalptedir bu duygu nefsan duygu dıştan etkilenir Hatta düşmanı görünce bile o görüntüyle, sesle, konuşma ile hem etkilendir genişleyen gaz gibi genişler gazap genişler bütün gözünü, müzünü, kalbini, bütün organlar yansır böylece. Fakat bu kişi bunu böyle daha genişlemeden hem içten sindirebiliyor ama o kızdı kişiye her şey yapabilir yani öfkendi zaman öfkesinin gerini yerine getirebilir, vurabilir, dövebilir, kırabilir, gücü yetiyor. Kişi böyleyken, öfkesine hakim olursa, Allahu kalbehü emnen ve imanen. Bakınız. Allah o kişinin kalbini o anda emni, bir güven, rahatlık ile imanla dolduruyor muhtemelen. Bakınız. Yani kişi o anda, Yüz rekat nafile namaz kılsa bu sebepı alamaz. Kişi bu makama çıkamaz. Böyle. Ne zaman? Gücü yettiği halde. Ama bir kişi ki bir amirinin karşısında komutanın karşısında hakaret edili kendisine de susuyor. Neden? Bir şey yapamaz. Gücü yetmiyor arada. Önünü kestiler mesela teröristler, siyah daydılar bağırıp hakaret ediyorlar Tabii korkuyor orada. Silah dayanmışlar göğsüne. Aşağı alıyor orada. Bundan kişiye sevap yok bundan. Işte. Eline bir şey gelmiyor. elle bir şey gelemiyor. yani tabi bunda da teala sığınırsa biraz sevap olur. Ama gücü yetti yerde bir amir, bir komutan, bir güçlü kişi eli altındakilere, gücü yetenlere karşı kızdığı zaman eğer nefis hakim olabilirse işte o zaman bunun hesabı çok ama muazzam sevabı var mahşerde hatta mahşerde öyle sefa konacak ki kişinin mizanına hiç aklında olmayan sevaplar. Mesela kişi ömreye gitmiş bunu biliyor. Bir ömre yaptım. Üç ömre yaptım biliyor bunu. İşte i̇ki hac yaptım biliyor. Şukada hatim indirdim. Şukada namaz kıldım. Bunlar kişi biliyor bunları böyle. Ama öyle olmuş ki öyle muazzam kızmış o anda her şey yapabilir. Gücü yetiyor yetkisi de var icabında. Öyle makamda kendisi. Ama Allah için affediyor. Vazgeçerse o anda öyle sehab alıyor. Dünyada peşin olarak kişi bu anda hissetmesi gerekiyor. Hemen karnına bir güven hissi. Rahatlık. Ve imanla. Yani imanda kemal buluyor anda kişi. İşte birden mahşerde bunun konu konulucu zamanlar mizana kişi şaşıracak. Allah Allah. Dedi ki Rabbim sen finans işte filan kişileri kızdırdı, o haksızdı. Sen haklıydın, e, gücü yetiyordu, yetkin makamı da vardı. Ama sabretti benim için, al bunun sebabı. Dalda gibi siyasetçi alacağım hatemiz. Yani bu gibi şeyleri de e, kaçırmamamız gerekiyor alacağım hatem. Yani çok kolay siyaslar bakın bunlar Ne gerekiyor bunda? İşte ne işte aşmak onda gerekiyordu. Uzaktan bir Meydana'ya gelmiş peygamber zamanında. Peygamber buyuruyor ki, ya Allah. ben uzaktan geldim. Belki bir daha buraya gelemem. Sizi göremem ya Resulallah. Bana öyle bir e, tavsiye de bulun ki az olsun, öz olsun, aklına kalsın. Peygamber bakıyor ki bir şey böyle haline. Ona şöyle buyuruyor tek kelime, la taldob sakin gazaptan öfkeleme, kızma hiç. O kişiye bu az geldi tek kelime. Ya Resulallah evri yani. Tekrardan bana bir tavsiye de bulunuyor Peygamberimiz yine aynı şekilde ikincide de la taulab. Sakın hiç kızma öfkelenme. Bu kişi yine bu az geldi. Yine sordu evri sınıf ya Resulallah, Daha bir şey bulun bana. Yine Peygamber üçünü de aynı kelimeyi kullandı. La taulab öfkelenme. O zaman kişi kendini anladı. Yani nefsini bilen makama geldi ki şu anda. Nefsini makam bir geldi baktı ki kendisinde çabuk sinirlenme, asabiyet hissi, öfkeme çabuk yapısı böyleymiş. Tabi onlar Resulü bunu gördü iş Alemini, ona önce bu gerekiyor. O kişi şu anda kendini bilebildi, durumu anlayabilince o zaman ürttü ki gazabın etkisini gördü kendisi. Şöyle bir tefsiden bir ibar aldım. Hoşuma Siz de okuyun bunu inşallah. Siz de beraber anlayalım bu işini inşallah. <gülüyor> Çünkü gadab diyor. Öfke, sinirlenme. Nevmilen cünuni. Cünun, cinnetin çoğu cinnet, delilik demektir. Bir nevi delilik. Yani deliliğin bir bölümü. Demek kızmak, bir nevi delilik olmuş tabakta. Neden? Çünkü kızan kişi o anda bir nevi aklı gidiyor. Yani akıl der dışı kalıyor. O kişiyi gazap duygusu yönlendiriyor o anda. فَيَسْتُرُوا فِيَالَتِ الْغَبَبِي مَا لَيَرْدَى فِيَالَتِيز sükûnü. Bu kimse diyor, burada tefsirde tefsir kebirde bu kimse diyor sükün halinde yapmayacağı işleri o zaman yapar. Hatta burada yani kişinin normal durumunda aklıyla ile yapamayacağı razı olmayacağı işleri onu yapar kişi. Ve şöyle buyuruyor, devam ediyor. Bu kişi yıllarca yaptığı bir işini bir anda bozar. Mesela en basit örnek gerekirse evlilik hayatında bir insan evlenmezse yani, bir kua dilgenci evlenmezler. Yani önce bir namzet eşler olacak işte bulacaklar karşı kutada bir kız erkekte ee, razı olacaklar, aileler razı olacaklar. Evladım sözler nişanlar şunlar bunlar, çarşıya ki şunu al bunu al bunu gel. Kız tarafı maazam keyiz şunlar bunlar, derken evlenme cemiyetleri yani İslam uygun bile olsa maazam külfet, yuva kuruldu. Ama bir ev açıldı, ev işleri alındı, bir yuva kuruldu, çoşuluk oldu, yıllarca süren bir iş. E kişi Allah korusun, bir anda kızar da, de, ben de üç tane boştum dersen, hepsi yıktı gitti işte. O ya hanım mesela kızar da, çekip benimle gidersem böyle. Demek ki bir anlık gazap, yıllarca, zor az elden bir meseleyi, yıkıveriyor birdenbire. Bunun için, Peygamber burada kimseye bana tavsiye et kişi, Peygamber'e üç sefer la taldab la taldab buyurdu. Öfkelenme, kızma, sinirlenme. Yordu. Peki bu gazap, öfke neden insan öfkeleniyor acaba? Nedir bu gazap duygusu, nedir acaba işimizde? Neden bu gazap genişleyince bizi teslim alıyor? Akıl devir dışı kalıyor, İrade devir dışı kalıyor, o bizi yönlendiriyor. Göz kötü göze bakıyor, dil ağzı her şeyi konuşuyor, el vurmak istiyor, ayak tekme vurmak istiyor, yani bütün organlar ona teslim oluyorlar. Ne bu gazap acaba? Şeytan yaratıldığı madde ne ise işte Gaza Boğazı Cemaatimiz Şimdi ya Uzunca burada ibaret, onu hepsi okumaymıştım burada. İnsanın dışında dört madde var, temel madde. Bunlar Arapçada anasır erba deniyor bunlara. Dört unsur, temel unsur var. Dört madde. Biri toprak, biri su, biri hava, biri de ateş, ısı yani. Şeytan ateşten yaratıldı. Bizim de dört birimiz ateş maddesi var, bize de var. Aynı madde bize de var. Feinne şe'ne tı'ne ve vel vekârı. Şimdi bize dört madde var. Biri toprak demiştim. Şöyle buyuruyor. Toprağın diyor sıfatı nedir? ve vel vekârı. Ağırlıktır. Toprak Ağırdır, sakindir ve karlıdır. Acıcı değildir toprak. Yani toprak her şeyi içine sindirir. Üzerine basılır, çiğnenir, ses çıkarmaz. İnsan hayvan üzerine işer, ses çıkarmaz. Gübrüzü atılır, onu temizler, tekrar başka maddeye çevirir, çevirir. İşte içimizde toprak maddesi var, bu bize yardımcı oluyor ağır davranma, şükretme, olma, karlı olma, akılcı olma. Vücudun <gülüyor> narı, ateşin ısının içindedir sıfatı et-telavva vel hareke. Alevlenme, çabuk alevlenme, öfkelenme ve hareketlilik ateş. İşimize su var. Biliyorsunuz su aslında en büyük nimettir. Yani hayatın asıl temeli de sudadır. Ama su da bazen tehlikeli oluyor. Dere taşıyor, denizler e, sahillere basıyor, muazzam yerlere şerler, yağmurlar geliyor. İşte içimizdeki su da eğer sakin durursa, sakin durursa çok güzel. Ama su da böyle gazaba geldi mi basıyor. İşimizde bir de hava var Mustafa, hava. Zaten işimizde hava olmasa bizi bu atmosfer bizi ezer, baskı yapar bize Yani bir insanlar, zavallı insanlar altta yer çekimi Dünya bizi çekiyor, yer çekimi. Üstte hava basıncı var. Bu zaman baskı yapıyor. İşimiz hava olmasın bizi kağıt gibi ezer adam işte. Hava nedir? Evet, hava hayattır. Onunla duramayız ama bazen havada. Allah'ın böyle gazabı ile o hava harekete geldi mi rüzgar oluyor fırtına oluyor kasırga oluyor tayfun oluyor der. Koca ağaçlar kökünden söküyor. Yani akıl eder mi buna Çünkü biliyorsunuz bir söz var Türkçemizde bana kök sökürü derler. Bana kök söksürü derler. Ne demektir bu. İnsan ağacı keser baltayla destire keser işi kolaydır bu. Ama kökü sekmek yerinden o mesele var böyle. Kökü sekmek. Böyle kişi var gördüm, büyük traktörü bağlamış kökünü çıkaracak yerden ki o traktör 10 tonluk kumu rampalı rahat çıkarır. Ama kökü gelince böyle gerden alıyor bir hamle yapıyor, traktöru bodana çabuk Kökü sekmiyor böyle şey. Bak alacağım hadi Büyük motor gücü kökü hemen sekmiyor. Ancak kaç defa da tekrar tekrar hareketleri de biliyor bakın Bakınız bilinmiş o hava var ya, hava. Yani sarkındıran hava var, Allah ona bir emir verdi mi, emir verdi mi o koca ağaçları kökün söküp atıyor böyle işte. Atıyor, işte bizi de hava da var azıca Yani dört sıfat var, dört kuy işimizde. En ağır topraktır. Zaten imtihan da buradan kaynaklanıyor işte muhtemelen. İnternatım bunlar kaynaklanıyor. Demek ki kişi içindeki ısıya, ateşe aldanmamalı, suya, havaya aldanmamalı, kişi ağır davranması gerekiyor. Ve Mevlam ayet-i kerimede vel nas mevlamı buyuruyor. Yani müttekif kullar. Neydi bunlar? Biri Allah yolunu ifa ederler. Her tür hallerinde İkincisi Öfkelendiği içinden kızma duygusu kabardığı zaman bunu yutarlar, hakim olurlar. Üçüncüsü de insanları affedici olurlar. Affedici olmak, affetmek. Yani kim tutmamak şeytan gibi. Şimdi İslam'da aziz cemaatimiz bir şey vardır, adalet olarak kısas. Nedir kısas? Aynı yapılanın karşılığını vermek. Velhamız bize buyuruyor şura ayet 40 40'ta ve ceza-i etin, edin. bir kötülüğün cezası nedir? Seyyetün misluha. Aynen misliyle karşılık vermektir. Bu kişinin hakkıdır. Ne gibi biri kötü bir hakikaten bir kelime söyledi, sarf etti. Aynı kelimeyi onu iade edebilir. Mesela sen şöylesin dedi, sen öylesin diyebilir. Ama bir kelime daha ilave ederse o zaman karşılığı kılığında ağacat doluyor bak Yani çok ince. İslam'da kısas meselesi, kulakı yani çok hassas bir dengede. Biri elinde, çıplak elinde bir tokat vurdu. O da o kişinin aynı yerine eline bir tokat vurabilir çıplak elinde ama. Öbürü çıplak eliyle vurdu, bu sopayla vurdu. Öbürü şubunu elinde duruma geliyor mahşerden. Geliyor yani. yani çok mesele böyle. Hatta ne yapıyor bazı kişiler? kavga ediyor da artık tekme, tokat ne eline geliyorsa da tutmasalar Kişidaha boğaca ölürcek şeyi daha böyle. Hatta onlara kızıyor. Kim kaybediyor? Vallahi kendi kaybediyor. Der. Çünkü mahşeye gününde kısas var, kısas kulakı var, kısasa var kulakı var. Peki bir insan bu kısas yapmaya mecbur mu yani? Yapması olur mu acaba? Ona gelmiş şimdi. Tam misliyle var, hak, hakkı var. Yapmasa ne olur? Bismillah. Femen afah. Bak Şu ayetteki müjdeye bakın. Ne sevinçti. Femen afah. Kim ki affetse, bağışlasa. Ve aslaha. işi suhla halese Bağırmadan, çağırmadan, kızmadan... Kısa hakkında kişi kullanmasa, affetse. Gücü de var, yapabilir de bunu. Ama kısa hakkında kullanmıyor kişi, affediyor... Ve asılaha işte sulah hal ediyor. Barışıyor. Ve ecruhü alallah. Bunun ecri Allah'a ait artık. Bunu bir Allah bir yok Bakınız yani. İslam'da ne kadar kolay, çok ama kolay ama çok büyük kazanç yolları da var. Bakınız. Muazzam kazanç yolları da var. Haklı kişi. Buna bir zulüm yapılmış. Hakkını alma da yetkisi var. Mevla bunu tanıyor da buna. Kullanmıyor yetkisini. Affediyor. Bir de işi dargın durmuyor. Kim tutmuyor ama bak. O da muhteremde. Kim tutmuyor? Ve asla işte, suyla barışla hallediyor. Tamam. Evet. De, haklısın. Şu ümdenme halde işi. Bunun ecri alacağız ya mahşerde artık Allah ait ben de işe. almadı hakkını almadığı ve hakkını Gücü yetmedi. Ama işini mahşere bıraktı. Orada hakır alacak. hakır alacak ama eğer dünyada affederse, bağışlarsa, bu defa Allah buna bir sevap verecek ki alacağı halktan çok ama çok kim bilir, kaç bin kat olacak. Şimdi Mevla buyuruyor, fe ecruhu alallah. Bunun ecru, mükafatı, sevap Allah Allah'a etmeni buyuruyor. Demek ki affetmek, kin tutmamak bu kadar değerli bir şey adıca mahatemiz. Biraz da Müslümanlar arasında Müslüman arasında öyle tabi ırz, Müslümanlığı falan Allah'ın izniyle öyle ufak konularda dargın tutmak, kin tutmak, barışmamak yani kişi çok bundan muazzam kişi kalbediyor bunlarda. Muhsinin. Mevlamız ayet-i keriminin sonuçlarıyla buyuruyor. Allah-u Teala Muhsini'ni sever. Ki Muhsin'in ihsan edenler, iyilik edenler Allah bunları sever. Ya yani tokada tokat vurdu, kısası hakkını aldı ama öyle kaldı dünyada ama ama affeder, işi suya bağlarsa kim tutmazsa İyilik ederse Allah bunu seviyor muhtemeldir. Allah bu kişiyi seviyor. Kul Allah'tan sevgisi oluyor. Şimdi bir ayet ekam geliyor ki bir kimse önceleri bunlara bilemiyor. Yanlış yola gitmiş. Yalnız sokaklara dalmış zavallı. Bartaklara bakmış günahlara girmiş. Peki bunların durumu ne olacak? Meylam şöyle yürüye vellezina işte o kimseler ki izâ fe'alû bu kimseler fuhuş yaptıkları zaman buradaki fahiş aslında en çirkin gün anlamına geliyor fahiş en çirki anlamına geliyor bunun için derler ya alışverişte de fahiş fiyat derler fahiş fiyat yani aşırı anlamına geliyor. Demek ki günahta da bir kimse aşırı giderse bunlara fuhuş denebiliyor. Bunun için zinaya da fuhuş deniyor. Demek ki zinada çok aşırı günü olduğu için çünkü insanlığın dışında kalan bir mesele adı cemaatimiz. Bakalım. Yani gerçekten zina işlemi fiili insanlası yani bir fiil. Neden? Allah insanlara nikah diye bir şey vermiyor. Nikah, evlilik. Yok bu Mevla'm ben şey. İnsan dışındaki diğer hayvanlar onlara niki aldı. Vermemek Mevla'm onlara. Onlara ne yaptı belli değil. Bunun için bir kedi zavallı gider üç tane dört tane yavru doğurur tek başına. Ne baba belli ne dayı amca şey şunla bununla akraba yok. Niki olmadığı için kargaşa oluyor. Bu için Mevla bir yürüyor şu kimseler ki fuhşiyat Allah korusun gerekçe zina gerekse böyle bir gün içtikleri işte zaman ev evet. zalemu en füsehüm ya da nefislerine zulmettiler yani başkasına bir şeye zararı yok ama kendi nefsinde mesela kişiye alkolü içiyor, içiyor bu kişi yalnız nefsine zarar veriyor kim? Eğer sağlığı yerindeyse kesesi de bol paralı varsa kesesinde. Eğer alkolü içki geçen bir kimse biraz fakirse geçimi darsa eğer çoğu ne nefekatını kızıp oraya veriyorsa o zaman eşi büyüğe daha işte. Bir de hastalığı sağlanan zarar veriyorsa intihara gidiyor. O da haram oluyor. Ayrı günaha daha giriyor. Daha giriyor ama bir kimse bunları yapmış yani günah işlemiş şu bunu yapmış, gafleteymiş e, çevreden aşamamış bu olmuş ve <gülüyor> bu kişiler Allah-u Teala'yı hatırladılar hatırlayınca Allah-u Teala'yı demek ki kim günah işleyebiliyor Allah-u Teala'yı unutanlar günah işliyorlar o gerçekten bu şekilde bir gün bir Arabi yani çölde yaşayan Arap bedevi Bedine'ye gelmiş. Genelde çöl insanlara biraz daha kaba yapı olurlar o sıcaktan dolayı. Medine'deki Ensar muhacirin peygamberle çok edebi konuşurlardı. Bu bedevi geliyor, "Ya Muhammed, yarasıyla Allah." böyle yani bağırarak "Ben işte şöyle şöyle günahlar işledim. Pişman oldum, nadim oldum. Şimdi ne yapacağım?" Peygamber şöyle buyurdu e, kul hakkı ise kul hakkını ödemen gerekiyor. Farzları terk ise namaz, oruç gibi onları kazayı tamamlaman gerekiyor. Dışındaki günahlara gelince allah Teala güzel tevbe dersin nadim olur. Allah affeder bunları. Bu kişi tatmin oldu, sevindi. Döndü, üç adım gitti durdu. Yine döndü. Doldu yeniden yarışıyla Allah. Ben o günahları işlerken Allah beni görüyor muydu? Evet tabi görüyor ya. Allah Teala her şeyi görebilme meleği. Ya öyle mi dedi böyle? Bir korktu. Korktu böyle. Ya demek Allah Teala beni görüp bilirken ben Allah huzurunda günah işedim olduysa me Allah Teala ya öyle aklı değince o kadar korkmuş ki bir Allah diye bağırdı. Düştü, bayıldı muhteremde. Ya da öldü hatta ifade edemez. Korktu. İşte Mevla buyuruyor. zekerullah'e Allah-u Teala'yı hatırlarlar. Bak, hatırlayınca. Demek günah işleyen ki şu anda Allah unutmuş. Dinden kopmuş. Mu? Kafet Allah' korusun. Allah hatırlayınca Allah hatırlama tabi Birkaç yönden olaybiliyor. İnsan göre değişebiliyor. O kimseler Allah beni görüyor biliyor. E bunu bana Allah hesabını soracak. Yarın mahşerde ben soğuk çekileceğim diye korkar. Bir de celal korkusu deniyor celal. İşte evliyada o vardır herhalde. Evliadı vardır Evliyada bu vardır celal. Allah'tan korkarlar. Azametinden, kudretinden, büyüklüğünden korkarlar. Ne korkusu? Fesṭafüli <-tav -ru> zunu bihim melab Hemen günahları için istifara tebire başlar melab. Bakın, burada fesṭafüru <-tav> fi ile geliyor. ve fi de hemen der anlamına geliyor. Allahı hatırlar. Eyvallah ben ne yapmıştım Rabbime? O beni yarattı. O beni Rabbim Mevlam. Yine Mevlam'a döneceğim ben. diye Allah'tan korktu. Hemen istifa teyb ediyor. Teyb ediyor. Allah'ta burada soruyor. Ve men yâfir zunube Günahları kim affedebilir? Kim affedebilir günahları? Kim bağışlayabilir? İllallah. Allah'a affedebilir. Allah fedar. Bunun için demek ki günah işleyen kişiye hepiniz tabi günah işlemek için alacağımız az çok. Ne yapmamız gerekiyor? Ona buna gidip yalırmaya gerek kalmıyor. Biliyorsunuz Hristiyanlarda, öyle Katoliklerde e, papazlar affedi günahları. Adam zavallı bir hafta günah işliyor, çirşinle dolaşıyor, Cinse sapıkında yapıyor, her türlü uyuşunla kullanıyor, aşağılığın aşağılarını yapıyor. Arada bir pazar bir kiliseye orucu aktaran geliyor da papazdan günah çıkarma odası var. Kuyuraya giriyor. Geçiyor. Papaz oturuyor. Kurulmuş. Mülkü ben yarattım. Yaşa. Ölmeyeceğim ben niye sanki? Yaşa. O da bir danusda yaratıldı. Geliyor karşısına. iki bitim oluyor. Ne var? Efendim işte ben bu hafta şu kadına şunu yaptım. Bunu bunu, bunu, bunu yaptım. Sayıyor sayıyor. Söyle i̇şte papaz. Şu kadar mark. Şimdi mark yok ya. <gülüyor> dolar neyse. Şu kadar paraya bakalım diyor. Kolayacak bir adam böyle, günahı affolacak çünkü cennete gidecek, çıkarıyor atıyor pozisyonuna. tamam affet, affettim diye. İslam'da bu yok mu bak, yok muhtemelen. Peygamber de kulu affedemiyor, peygamber de edemiyor. Kimi gidiyor işte filan gittim de ona yalvarının bantolonu alıp affetsin, yok yok yok öyle olmaz. Kendini istifade edeceksin. Nedir teyben aslı az jemaatimiz ve hüven ne dimü teyben aslı dedamet pişmandık pişmanlık duygusunu duymak neden ben bugüne işlediğim bir içinden bir pişman olmak alafilinin ma mevla meal azmi film müstakbeli makalesi geçmişi yaptıklarını hatırlayıp Ondan dolayı bir utanç duyma, hayal duyma, sıkılma, pişman duyma, ezilme. Ne demek bunu yaptım derlerden. Bir de aynı işleri ileride yapmamaya da kesin kararlı olmak. E şimdi bazı öyle kişiler var ki artık emekli olmuş, yaşının başını almış, artık saçı ağarmış. Namaza geliyor, camiye geliyor. Hatta oturur bazen cami önünde de eş arkadaşlara anlatır işte ben şöyle yaptım, böyle yaptım, böyle yaptım, böyle yaptım. Yani haramlarını, günahını sayıyor onlara. Şimdi yapmıyor, yapamadığı şey yapmıyor. Bu tevbe değil bak, bu tevbe. tevbe değil bak. Nedir tevbe? Yapabilmek elinden geldiği halde... ...hemen günahı terk etmek... ...bir de yaptıkların dolayı... ...ezilmek, sıkılmak, daralmak, pişman olmak, yanmak. Nasıl yanmak? Günah işlerken duyduğu zevk kadar... İç olsa hüzün duyma karşılığında. Bir de ileride yapma melekesini azmetmek. Ondan sonra diliyle tövbe istiğfar. Ne diyor bu? Estağfurullahal azim ve tövbe ile. diye tövbe etmek. E bunu bilemiyorsa Ya Rabbi sen beni affedin Rabbim. Senin kapına geldim. Beni Rabbinin sevmişsin, başka kapım yok ya Rabbi diye günahını Allah affedirem Allah tarafından. Fenn <gülüyor> istifaru <gülüyor> billisan <gülüyor> la eserle fizalati zembi. Akşam birim Bir kimse bu tebliğin diğer şatan üzerine getirmese, yani geçmiş yaptan dolayı hüzün duymasa, pişman duymasa, yine de yapmamaya merkezi olmasa, sır diliyle. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah biliyorsun bazı cuma akşamları camide yapılıyor, tevbe ediliyor estağfurullah, bile bileş, pişman oldum nadim oldum, tekrarlanıyor, papan gibi tekrarlanıyor öyle kişi biliyorum adı cemaatimin bakını, öyle kişi biliyorum hanımını kızını berbere göndermiş, saç yaptırmaya o akşam öyle alkyüllü olacak kendisi, saat düğüne gidecek böyle, kendini yani almasın alkyüllüken bulunduğu yere hanımı kızı başına gidecekler Onlara para vermiş, onlara berberin göndermiş saç yaptırmaya, ben diyelim yasayı kıtayım da geleyim hazırınız size bakalım, hazır bakalım diye. Cuma akşamı ise ne yapıyor? Tevbe ediyor. İşte yaptım, adım olduğum, pişman olduğum, şu, şu şu şu şu, papağan gibi. Ne buraya bakınız? La etere lehi, bu etkisi yoktur böyle. Bugündeki simen bu şekilde böyle Dem evlamb yürüyor. Velem yusir ala ve hum yalemun. Onlar Mevla buyuruyor Yaptığı işin günah olduğunu bilince onda ısrar etmemek bile bile. Demek ki bir insan hele günah olduğunu bile bile yapıyorsa Allah korusun daha kötü. Daha feci ama günah olduğunu bilmeden yapmış. Tabi öyle işe mi var ki dinde İslam'da? kişi günah olduğunu bilmiyormuş, yapmış. Ama günah olduğunu öğrendiği anda hemen tebih etmiş. Bu daha biraz kolay oldu efendim. Efendim bu haram günah. Gülüldü böyle. Günah olduğunu dile dile. Haşe Haşa Allah emrediyormuş. Kur'an böyle diyormuş. Peygamber'e diyormuş. Haşa onlara okurcasına böyle. Okurcasına yaparsa daha kötü. Merhamet görüyor. Velem <gülüyor> Yusuf'a mağfi alu yaptığı işinde ısrar etmiyor gün oldu <gülüyor> bir tasora üm yalem gün. Peki bunların mükafatı ne şimdi az cemaatın bir sen tövbe edersem buru ailesi moderteri. Aleyhi> tevbe gaa den kişi fil gibidir. Et taibi milen zenbi kemen la zenbe leh bakınız şimdi yani şu hadis-i şerifteki verdiği müjde bundan bir insan dünyadan yararlanmazsa yani yazık olacak onlara, onlara. Allah'ın Resulü'nü bakınız et taibim ile zembi günahından tevbe eden kişi şartlarıyla kemen şu kimseye benziyor ki la zembele hiç günah işlemeyen kişi gibi oluyor bakınız mesela kişi Allah korusun aldanmış gaflı olmuş, şu olmuş, işlemiş. Sonradan tevbe edip İslam'a camiye dönünce bu kimseye ikinci sırf Müslüman olması yapılmıyor. Bak bu var mu da. Şimdi İslam'da bu var. Recep işte değil mi? Hazreti Ömer, Hazreti Ömer Resulullah başına keşmeye gidiyordu Hazreti Ömer. Peygamberimiz olmaz düşmanı da Hazreti Ömer düşmanı peygamberimize. İslam'a dönen Müslüman oldu elhamdülillah. Ama yüzüne vurulmadı bakınız. Ona, Hazreti Ömer'e ikinci sının sahabe muamelesi yapılmadı. Hatta aşırı mübeşeriden bakınız. İlk on kişi arasında girebildi. Ve şu anda Hazreti Ömer Peygamber'in yanında kalbini de kucağında yatıp Elhamdülillah. Yani İslam'da ikinci sürü muamelesi yok. Daha evvel kişi günah işlemişse bile şarta uygun şekilde tabi az evi az ettim kulak ise helallaşmak gerekiyor. E, namaz gibi kaza faz borcu varsa kaza bunları tamamlamak tamamlamak yine TB gerekiyor zamanda kılmadığı için diğer günahlarına gelince günahlarını kişi hatırlayacak göz önüne getirecek onları o anda mümkünse gözden yaş gelirse. O çok daha güzel mutluluklarım der. Eğer ki gözden kişinin yaşla gelirse günah hatırlayınca daha güzel bir şey bu. İnsan böyle tebettim hiç günah işlemeyen gibi kalbi tertemiz oluyor. Amen derten günahları siliniyor. Bakın siliniyor. O da elhamdülillah birinin sınıf üslüm oluyor mutluluklarım der. lillâh Fatiha.